Vurduruyoruz. Ee, ne sen düşünüyorum hani? Ben de için. De Tecrübeli az bir yol arıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum bu için. E, Hayat Hoca beni aradığı zaman, e, konuyla tenisi Bir konuşacak, versen beni konuşacaksın. Tabi, dost paydını incelere Kabul ettim ama, e, bilim yoktur. Önce Şimdi, ne düşüneyim, ne konuşayım, ne düşünmeye başlayınca kendi çalıştığım klasik e, Selçuk Osmanlı tepkisinin bir e, tasavvuru e, öne çıkartacak e, ama tabi öncelikle şunu söylememiz lazım felsefeyi dildiğiniz zaman şöyle bir anlığa yapıyoruz bu videolarla tek anlamlı kavramlarla düşünme çok hoşumuza gidiyor. tek anlamlı kavramlar iki şeyi bir azaltır. Fazla araştırma yapmaz diye oluyor. E, i̇kincisi kendinleme yapma mücadelesi size. Ya yani şöyle başka şunu çarşısı bir felsefe var, bir tabuna dili var. Bu ne istat? Bu felsefe dilini de çözümlersen, e, meseleyi çözülmemiş gibi yapıyor. halbuki tek bir felsefe yok. Yani Neler diye konuşacağız? Bedenin önderliğinde işi de bu. Kültür hastalığına göre değişebilir, yani aynı hedeflerinde farklı kültür hastalığına göre değişebilir. Filozof, kon filozofa değişebilir, zamandan zamana değişebilir. Böylece işte, tek bir felsefe meşek bir bilgi yok maalesef. O Bu açıdan e, buna çok dikkat etmek lazım. Mesela bak bir basit bir örnek attım verilen yani, felsefeyi diş kitaplarının Türkçe'de yazanlara bakın. Tüm felsefeyi kuşatmaya çalışır. Tabii ki yabancı ile yazan felsefeyi giriş, onu yazan kişinin felsefesinin gelişimi. Biz her şeyi koyarız. Dolayısıyla çocuklar ki bu ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Hasbirliği her şeyden fazla. Ağaçtan ilgili bir perspektiften bakmakta kayda ee, var. Bak. Dolayısıyla felsefeden felsefelerden ve felsefelerin bilgileri var. Bu biçim gibi çağdan çağa değişebilir, bedenekte de bedenekte de değişebilir, havzadan havzaya değişebilir, filozoftan felzada değişebilir. Mesela ki, o istotenestikli sinaktormosakvinasi çizgesini takip ederseniz bir felsefe diliği ile karşılaşmışsınız değil mi? Evet. Ama e, ameliyatik felsefeye girdiğiniz zaman son derece matematiksel, mantıksal, hakkı anlamakla zorlandığınız bir felsefe diliyle ile karşılaşmışsınız. İkna vermiyor musunuz? Henil okursunuz, hayırlı okursunuz, hayırlı okursunuz o gibi felsefe diliği ile Değil mi? Yalanım var mı? Hayırlıyorum. Yok. Yani hayır, siz burada felsefe dinleyen arkadaşlara İsimler yasal gibi bir şey olmazsa sosyal ediyoruz burada bir güzel Ondan sonra Mevlana'ya bakarsanız çok farklı bir dili var Orada bir düşünce var Niçin'e bakarsanız şiir diliyle yazıyorlar sonra e, son derece gibi bir felsiyatları düşünüyoruz Ama bunların bir müşterek olan nedir? ortak olan nedir? Gayrı olan nedir? Bunun üzerine ayrıca e, düşünmek lazım e, Özellikle felsefenin ilk döneminde, yani normatif ve doküner felsefe döneminde felsefenin ilk döneminde çok farklı normatif ve doküner felsefeler diye yani bir pilotumuz duruyor. Çok kendine özgür bir dili var. İstuacılığın kendilerine özgür dili var. İşte ne de çok yeni plakoncuların, yeni alışverişlerinin önüne göre bir dili var. Ama kesinlikle felsefe de Gazal eserlerin tarım başlaya. Yani felsefi yöntem e, hidyatın gerçekliğin bir yüzünü biz aydınlatır. Mutlak anlamıyla hiçbir yöntem tek başına hidyatı e, bize veremez. Anlamına kısaca, respektif felsefi diyoruz. Bu gazalıdan sonra başlar acayip tıpkaren defa etkinler zira gençler işi. E şimdi İslam dünyasından baktınız ama bizi tarafsız ediyoruz. Meşhur gibi okul var. Ne var yani? İşlaki bir okul var. Ne yani? Sühevendien'in iserlerini okuduğunuz zaman o kadar ayrı ki daha sonraki filozoflar, yorumcular mesela kurduğun bir şirası oturuyup ülkisini ortak bir dilde buluşabilir miyim diye çalışıp kitap yazıyor. Yani ilk, ilk müdür işlerinde nasıl Meşşahi felsefenin İbn-i Sinahcılık'ı, İbn-i Sinahcılık'ın bilgiyle ifade edilir ya da tam tersi. Ya da e, İbn-i Anabey'in felsefesinin, Saadettin Konomi'nin İbn-i Sinahcılık terminoloji ile nasıl ütlet Batı dünyası baktığımızda harcısı. rasyonelizmin kendine bir var, Hepinizin kendine göre bir dili var, bir dili var. Alt felsefe, o okullarının kendine göre var Yani iş yokça sorunun değil Kolaycılığa kaçmadan meseleye biraz bakmamız lazım Ben burada felsefenin şudur diye büyük bu doğru olmaz felsefe, hani felsefe sormamız lazım Hangi felsefe? Hangi felsefe? Kimin felsefesi? diye sormak lazım. E, kank'tan sonra e, komünitif felsefe dediğimiz daha çok bilimi ürettiklerini analiz eden yani matematik matematik yapıyor biz matematik felsefesini yapıyoruz fizik fizik yapıyor fizik felsefesini felsef, yapıyoruz daha önce yok yani siz izleyen anlamazsınız sen fizik yapma felsefesini yapıyor, hepsi gelse yaptı ama Kank'tan sonra maalesef dolayısıyla bu dönemde geliştirilen felsefe dilleri e, çok farklı. Bu açıdan e, pek çok <gülüyor> felsefe var ve bu pek çok felsefenin kendine has dilleri var. Kümeledirilerden yapabilirsiniz şüphesiz. Birim e, kümelerinden de mümkün. Dekol başı kümelerinden de yapabilirsiniz. Dönem açısından kümelerini kümeledirilerden yapabilirsiniz ya da birimden eee havzalar açısından ya da birimle felsefenin yok, bir dili yok. Evet. felsefenin dileği değişir. Tek başına böyle bir şey. Bu da olmaz. Dil felsefe için ne zaman önemli kazanılır? Yani dili e, bir ifade aracı olarak görürsünüz sadece. Yani bir mana var, gerçeklik var, hakikat var. Dil aslında ortasını yakalamak için bir aracıdır. Hakikatin inşasında, hakikatin tanımında herhangi bir yeri yoktur diyebilirsiniz. Mesela ki bir sinahı öyle düşünün. Yani biz hakikatinin gerçeklik ne derseniz ilişki bir adına da bir şekilde işleyebiliyoruz. Belirli bir kognitif yapımız var, bilgisayar yapımız var. Bu bilgisayar yapıdan gelen birileri alıyoruz. Birileri ameliyelerden geçirip zihnimizden inşa ediyoruz. Onun ifadesidir dil. Şu soru çok önemli. Gerçekliğin İdrakinde dil ne zaman ne zaman bütün yiyici bir unsur, bir bileşen olarak görülür? Bu çok önemli bir sorudur ben. Ben bir hakikat idrak ediyorum, zihnine taşıyorum, inşa ediyorum. Dil burada sadece bir ifade aracı değil de inşa edici bir araç. Benim hakikat dediğim, doğru dediğim, gerçek kılıyım neyse onun o planın bir tarafı dille alakalıdır. Dil dolayısıyla hakikati dönüştürür ya da hakikatin iddakinde oluşmasını etkili olur. Ne zaman devreye başladı? Bunun ciddi bir şekilde üzerine durması gerektiğini düşünüyor. Atılıyor evet. muyum? Evet. Bu çok önemli. Yani yeni ki komitif psikolojimiz genel şey, birimleri dönüştürüyor. <gülüyor> Hiç duyularımız klasik komitif psikolojiyi dönüştürüyor. Ama dil basit ifade acil acil Gerçi. Yoksa biz hakikatini ödediğimizde bu dille de ve yazdığımıza gerçekliği tahdidiyormuş olarak içinde. Vasitilik ilkesi nedir? Dil gerçekliğin inşasında bütünleyici bir bileşendir. O kadar önemlidir ki, çünkü biz diyelim ki bugün matematik kullanıyoruz acaba matematik gerçekliğimiz olduğu için yoksa onu dönüştürdüğümüz için Ya da aletler kullanıyoruz. Acaba aletler Evet, bizim diyelim ki mikroskop bizim derin bakmamızı evet. sağlıyor, Teleskop uzakları görmemizi sağlıyor ama gerçekliği bilgimizden inşa ederken bundan bir bozucu. etki yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Bu tartışman bir konu. Din de buna benzer. Dili de siz eğer bir acı ensuman olarak görürseniz, acaba din, gerçekliği bozarmış. Şimdi şöyle düşünün. İçinizde bir düşünce doğuyor, değil mi? Özellikle Şii'nin meraklarından bu çok olur aklına bir deyip gelir yazarsak hiç olmadı ben yani ben bunu demek istemedim abim ki deyiz değil mi? bakın içinizde doğan intent yol, mana dışarıya çıktığında bozuldu siz bile memnun kalmıyorsunuz ya da ikili ilişkilerinizde arkadaşımıza bir şey anlatıyorsunuz biliyorsunuz ki arkadaşımla sen de, bunu böyle mi diyorsun ya ben bunu demek istemedim beni yanlış ama buluyorsun değil mi? dolayısıyla mananı karşı taraftan Tavsa tarif çekti indiraki, sizin tasdettiğiniz dönüştebiliyor. O günün tecrübe sahibi. Zaten mana kelimesi hatırlayın ne demekti? Tam Türkçesi denmek isteyen. Mana, denmek, eğer Türkçe'ye çevirirsen anlam değil de Kürt Türkçe literar tercümesine yapsam denmek isteyen. Şimdi ben bir şey demek istiyorum, mana mı demek? Oraya da idadeni, kastırma, amacımı, üniversitelerini kapıyorum, paketlerimi ne görüyorsa sen açıyorsun sonra tamam, bana öyle bir şey anlatıyorsun ki yani bununla bu demek istediğini biliyorsun kavga etmeye başlıyorsun çoğu kavgalar da buradan çıkıyor nasıl bir basit yansı değil ee, şimdi günlük hayatımızda e, bir böyle bir fonksiyon icra ediyorsa gerçeklik dediğimiz felsefi sistemler kuruyoruz, dinsel sistemler kuruyoruz değil mi? gerçeklik bir şekilde doğal göre çalışıyoruz, matematik dünya bir diyoruz çeşitli gerçeklik görüyoruz, dini gerçeklikle olabiliyor bakın çok iyi bir, bir örnek veriyorsa şimdi Konu konu yaşıyor. Ben 5 saat konuşurum var. Rahatsız ilaç ama iyileşsin hocam. Yani demek de gözlemişim. Şimdi Razet diyor ki, bir Müslüman olarak Kur'an-ı kesinlikle elde edilmiyorlar. Bu hal e, değiştir. Edemem demek Çünkü Arap bir dediği bir tarihse bir Bunun kelimeleri var, cümleleri var. Bundan tarihse süresi gelişiyor. Ki o Hangi Allah'ın kelimeyi koydu? Onların hepsi tarihsel soru içerisinde bozulma olmamış olabilir. Dolayısıyla çok tehlikeli çıkarıyor diyor. Kulak'ın kendine bir Müslüman edildiği zannidir diyor. Kesin değildir, yakın değildir. Aksa'da belirli. O kıyamet düşüyor. Bugün bunlar gitmez ha. Bugün bunlar ya. Onlar da memnun tatlısı Hiç söylüyorum. Biz kendi kültürünüzü bilmiyoruz, benim bir cümlem var. Müslüman cümleniyor, katalikçe düşünüyor, düşünüyor. Müslümanlıklar hikaye izliyoruz. Daha senin kim olduğun aşkın üç aşağı beş arkadaşlar bilirler. Yani İslam'ın bilgisayarın isimlerinden bu adamları söylüyor. Ha bunu söylerken keyfi olarak söylüyor. Ki, büyük Bilirler söylüyor. Dil var bunun ya. Bu dil, Kur'an'dan benim alacağım hakikati aktarıyla dönüştürebilir. En azından bu bir soru konusu var. Şimdi, ilk soruya dönersen, öyleyse gerçekliğin idrakinde bir inşacı gibi oynuyorsa bu tartışma ne savaşı başlıyor evet. çok entesan bir sinah yaşar Şahbet-i Kafacı diye bir entesan bir adam var bu meşhur Ebn-i Ermağan'ın dergisi Ebn-i Ermağan'a kör, boğuştan kör büyük bir şair onun hanemesi ilk defa Kafacı, en azından benim tespitim onlara dikkat etmişim belki var da bir sürü yazma araştırma çıkabilir benim tespitim geliyor ilk defa Gerçekliğin inşasında filozofların derttiği dile spesifik temsilciliği gerçeklik inşasında baya baya e, dönüştürücü inşa edici bir bileşen olarak görülüyor. Bunu geçiyorum bunun üzerine fazla dönüceğim. Şimdi şu var tabii. Dil niy temsil ediyor? Buna bizimle mana diyoruz. Mana, mana, mana temsil eden bir çok geniş anlamları gerçeklik kendi sorabiliyor. İnsanın kastettiği bir şey olabilir. Şimdi o kadar böyleyiz ki Sümenler ve onların takipçileri Ayrıca Kellan ile Çin yasını kullanıyorlar diyorsunuz. Evet. Şimdi Çin yasısıyla yazılmış bir evden düşünüyor. Bu tartışılıyor. Evden Çin yasıyla yazılmışlar onlar için. Şimdi bu evdenin yorumu ile e, sesli harfleri, sessiz fenik harfler, kubalit harflerine katıp sesli affameyi icra eden Yunanlıların ee, evleni bu dilde yazılmıyor kabul edin. İlkçe farklı tasavvur çıkıyor ortaya. Ne diyor ki? Tiyatro Tiatribus Diyalom'da Sokrates'ın ağzında e, anlamı veren temeldenin kavramları derken kimle savaşıyor? Kendi savaşıyor. Çünkü kendi ne diyorlar? Çivli yazısındaki her bölümün bir anlam ifade eder. Dolayısıyla biz, çivli yazısıyla demiş, evleniyiz, anı da derken her bölümün anlamını, temsilini, semdokunu çözmemiz lazım. Sokates de diyor ki hayır harf anlam ifade etmez hece anlam ifade etmez ilk anlam veren şey sözcüktür, kelimedir şimdi bakın dil bilin nerelere Anlıyor musunuz? Dolayısıyla sizin dil tasavvurunuz, dil idrakiniz gerçeklikli itibatınızı kurar. Bunlara çok örnek verebilirim matematiğinizi bile bilirler mesela dile hakkınız bir kutsiyet varsa dili ilahi olarak görüyorsunuz Mesela deneyim, matematikte notasyon ve semboller niye gelişmektedir? Diye. mi? Sıralım ben bilim baraya e çünkü Hı. Arapça kutsal bir dil için sembol sembol sonuçlanamazsın. Onun için hiçbir zaman pratikte notasyonları, sembolüleri kullanmış olsalar bile hiçbir zaman birbirine yazamam. Ne zaman yazıldı? Arapça önemsemeyen İbn-i Konfüsel Cezayir diye bir matematikçi başlara Arapçanın kutsalına deyip e, sembolüleri İçine soktu, Osmanlıların ilk anında Türkçe matematik kitabında, Türkçe matematik kitabında sembolik çözümler yaptı. Bakın yani şunu, bunlara demek istemiyorum, bunlar çok tehlikeli şeyler ama şunu demek istemiyorum. Dil tersine dile yitlediğiniz anlamda bir tür olarak sizin evrenle, işte matematiğinizle, dininizle, her türlü gerçeklik süreliği ile ilişkinizi gelirler. Çünkü onu kendinizi ancak dil üzerinden taşıyabiliyorsunuz. Evet, şimdi İliş yeter herhalde. Kaç saat olduk bir giriş? Değilmez. Ümit akıllı. Çıkışı düşünüyor. Şimdi ben kendim nasıl bakıyorum olaya, kendim nasıl bakıyorum derken, kendi inşa ettiğini anlandırdığım, mensubiyet büyüdüğüm, üniversite yaklaşımı, e, dil nasıl büyüdüğüm, yani kendinizin nasıl büyüdüğüm arası oluyordur, bir tekrardan alakalı, azaltan, azaltan, azalt. kendi mensubini <gülüyor> geriye geleneğe yapacağım. Şimdi ben kişisel olarak felsefeyi bir kavram anlatım Kavram matematiği olduğu için matematiğin gerektirdiği o sıkı, aksiyomatik, endüktif yapıları bile bir kurulamazsa bile örnek abukası gerektiği kadar var. Çok işe yokuşa soru. Şimdi arkadaşlar kavramını çok küçümsüyoruz. Ad vermekleri mi? Ney? Moğol ileride, ney? Yasak vermekleri. Ad veren, ver getir. İsim aracılarında sınır, sınır koyarsınız isimlenmek, adlenmek, kavramıretmek böyle basit bir hadise değil Şimdi, çağdaş dünyada, mesela bundan dört beş ayınca egemen bir kitabı görmen lazım The Power of Conceptual Thinking de birkaç e, kavramsal düşünmenin sefareti matematikçi Yani e, bütün bu kavralara sebebi olan matematik iş ben var <gülüyor> kavramsal düşünceymiş, matematik gerçek şey çözüm yahu arkadaş, bana bir matematik dolduğu önemli adam gösteriyor ama matematik kavramı için hepimiz ölüyor musunuz? Bayrak kavramı için kavram için ölüyoruz. musunuz? Anne deyince <bir> titriyorsun, <gülüyor> oğlun deyince titriyorsun öyle değil mi çocuklar yani? Kavramların gücü bu kadar hafife alınır mı? Peki göster bana matematik için ölen bir tane asker. Ben matematik için şehit oldum niye bu formülleri böyle olacağım? Hadi lan yani. Kaldı ki matematik kendisi bizi de kavramlar üzerinden bulunuyor. Sırı nedir? Sırı kavramı üzerinden konuşuyor ve öğretik nesneli üzerinde konuşmuyor musunuz? gerçeklik şarap olarak kavramsal yapıları kullanır zaten. Yani dili kullanır. Siz matematik gerekliği içerisinden kavramsal yapılar içerisinde ikrar ediyorsunuz. Kavramalık çok küçümsüyor. Hakiki sakin bir, <gülüyor> bir ya yani doğru bir dünya tasavruyu yani edilir. Efendim dünya gönül şart etmek için çok dakik bir dilimizin olması ağlar gibi bunlar yani gerçekliği her türlü gerçekliği dünyada bir sürü olay oluyor anlamıyoruz ne, ne oluyor ne oluyor şu oluyor bu oluyor bakıyoruz aaa lan gel çünkü onları yakalayacak kavramsat şemalarımız o diğer kavramımız yok şematesin düşüncenin en önemli özelliği de şematese edemedenin yakalayaması ki bir şey e, bu niye çünkü güçlü bir dil kavramsal e, tarifi kavramlara yargıları inşaatı şüphesiz yoksa gerçekten ciddi sıkıntı yaşadık. Onun için hem neyin kelimesini, normalden gelirse, Arapçası ismin e, sınır anlamına geldiği son derece anlamını denecek. Şimdi Türkçe'de at atla, atla alakalı, o bize işler nedir? Ben de cidden yana denerek geldim. doğru mu söylüyorum? Atla alakalı mı? At alakalı mı? Değil mi? Bildiğiniz atla mı alakalı yani. olduğunu Öyle bir şey okumadım. Okumadım. Yok. İşte bu, artık bundan sonra okuyabilirsin. <gülüyor> Mustafa Ağaç. Yani, Türkçe'deki adı nereden ilginç etimosu? Hiç bilmiyorum. O atla bağladıklarla, o atla bağladıklarla, bir sürü bağladıklar bulunabilir. Onun için çiğin, dilin, e, meslelerle olarak irtibatı ve oradan hareket ederek kelime türetmesi son değil. Onun için e, güçlü diller, güçlü etimolojik arka plana sahipleri, yani, kelimeler arasında çok ciddi itibatları var. E, Gerçeklik de o bir ağ olmuştur, onun üzerinde yakalıyorlar. Şimdi, klasik geleneğinizde dört temel terim arasında iki gayrı görüyoruz. Söz, sözcük, e, haram ve ıslak, terim. Şimdi Türkçe'de söyledik, lafız klasik Türkçe'de. Lafız nedir Arapçada Ağzından sözü akmak ah demek. Yani biz bir söz atıyoruz. Ama ah Ağzı da hayvanda lafız çıkartabilir. Onun kelimeye dönüşmesi için, kelime kelimesinin anlamı çok etkilsen, yaralanak O ses, bende bir, duygularında, zihninde bir çizik yani Ya ilahi kelimeyi, aşağıya kalmam dediğim, bıçak gibi düşünüyorlar. Çizik oluşturuyorsa, o bir sözcüktür, içerik kazanmıştır. Bu içerik Dışa doğma düşünüldüğünde nefru ...tasavvurla da alır. Sonunda kavram diye karşılaşıyoruz ama kavramla, yani tasavvurla müfahim olduğu için belki orada bir deli daha bulmak lazım. Bana sorarsanız esensiz kavram tasavvur. Çünkü zihnin e, meseleyi yakalamasıyla alakalı. Şimdi düşünceyi gerçekleştirdiğimiz alan bu ara başlar. Yani bundan önceki düşünce değil. Gerek söz, gerek sözcük, günlük hayatını iddia ettirmek konusunda bize... Yardımcı olabilir ama düşünmek istiyorsa nefonlarımızı ve kasıllarımızı oluşması lazım. Kavradığımız kavra da çok güzel bir kelime. Kavraya o dışarıya attığımızda sesi, onu kavradığımız şeyi, içeriine baktığımızda nefon, ama zihnen zihnimize temsil ettiğimiz o adı veriyoruz. Bir üst başa baş çıktığımız zaman arkadaşlar, terimleri, terimlerimiz hangi? Romanların sınır tanrısı, sınırı çizdikleri zaman oraya kurulması için bir put koyuyorlar ama temmizdir. Barışı sağlamak, ıslahla barışı sağlamak değil zaten. Isılahlar ne üretilir? Yani belirli nefukların tahsis edilmesi, dezenleştirilmesi derecesinde kavramları, terimlere düşürürüz ve o adamla ilgili, o gerçeklik üyesiyle ilgili bir konuşma inkarlayabiliriz, terim. Bize bir gerçeklik küresi hakkında konuşma imkanı verir. Aksin bir kavga edin. Fizik yapacağımız zaman fizik terimleri de kullanıyoruz değil mi? Momentum diyoruz, hareket diyoruz, güçlüyoruz, değişir diyoruz. Ve onları tanımlıyoruz. Hangi o kelimeyle günlük hayatta anlamları farklı olabilir. Onları farklı olabilir. Yani terim anlamlarını dikkate anlamında fizikçiden olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla halis düşünce, halis düşünce terimsel düzlemde ıslah üzerinde gerçekleşir. Şimdi bakalım, mesela kendi aramızda konuştuğumuz zaman anlaşamıyoruz. Bir terimlerimiz az. Üzerine uzlaştığımız, özelleştirdiğimiz, kavramlarımız az olduğu için ya anlaşılıyoruz, ya anlaşılıyoruz, ya anlaşılıyoruz. Yazık ki Teoman Hoca Türkçe kelimeler henüz tamamıyla terimselleşmediği için muhakkak yanına bilginiz, dilin karşılığınız değil de. <gülüyor> Karşı taraf, siz yanlış anılsın zaten 3-4 bilgisayar Hiç yanlış <gülüyor> Niçin bunu buna ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü kullandığımız o kelimeyi terim diye kadar için bir meslektaşın okulundan ona nüfuz edemiyorum. Ya da yanlış anlayamıyorum, başka bir şekilde Onun için bilgimizi anlamaktan çok bilgimizi kavmedin. Duruyor Şimdi burada şöyle bir sorusu. Dilin kullandığımız bu anlamda anlatımı dilin. Gerçekli idrakimden tarihsellik nerede? <gülüyor> tarihsel bir şey değil. Şimdi biz bir metin yazdığınızda o, o ilahi ki silahlar arası türesini dova saklıyorsunuz, dekantelik olması gerekmiyor. Evet. Yani metin yazdığımda, o, sözcükleri terimleri gibi bir tarihsel alakalı ve ideal konusu kullandığında, konuyu bile bile arkadaşlar bu pilatorlukla başlar. Eğitim. Şimdi bu da ilk iş meryem yapımı Osmanlı düşünmeleri. Anlamak ve bilmen gaybi. Feh ve ilim. Anlamak kesinlikle tarihsel bir şey. Yani bilim tarihsel durumuna aşina değilse onu nedene alınamaz. Anlamak geçmişe doludur, bilmek geleceğe doludur. Şimdi güzel mi? Hayır. Nasıl mesela? Anlamak kelimesi amıyla anlamlıyoruz, anlatlıyoruz. Yine çağdaş versiyonunda biliciği anlamak diye tercih ediyoruz. Öyle. Anlık diyorlar mı? Yok demiyorlar. Allah. Şimdi benim aforizmama göre, niçin anlamaların en önemli özelliği hafıza olmasıdır. Anılarımızın olmasıdır ki anlayalım. Ancak anıları olan anılarla dediğimde kastettiğim, anımız yoksan bilmeyiz. Değil. Bu tarafı yine bir birikimi, tarihsel bir idraki Bu soyut diller için geçerli o önemli bir Yani mantık dili için, efendim, bir, e, matematik dili için bu geçerli, o tartışılabilir. Ama günlük dil üzerinden yaptığımız kavramsallaştırmalarla e, daha, ideal kavramlık kullandığında bunu istektiği için evet ben bu kavram kullanıyorum ama platform değil değil. İşte Şimdi şunu alalım. Demek zorunda hissediyor kendini. Niye? O tarihsel gücü insanların evvel ileride alınmasına engelemek için. İşte mesela tecrübe kavraması tavrını kullanıyoruz şimdi. Çünkü Osmanlı'dan modern başlığıyla 1770'ten önce oradaki empirik olanı tecrübe diye tercih ettiler. Ananıza alalım. Niye? E çünkü tecrübe değil yok. Deneyin başka bir şey, deneyin başka Hatırlıyor musunuz? Niye problem yaratın? Çünkü tecrübe ve kültür geneliğinde bir yükü var. Siz o yükü düşünerek mesela <gülüyor> baktığınız zaman deneyimdir, deneyimdir, eksperimdir, siasma, aileme gidiyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Halbuki klasik metinlerde deney için farklı kelimeler, iki farklı bir sürü anlam kelimi O açıdan bir kelime icad ederken bile o kelimenin, o kelimenin tarihsel yükü siz isteseniz istemezse şey yaparız? Engelliyoruz. O açıdan tarihsel cazılarda, tarihsel konuşmalarda. Bu son derece ciddi bir şey. Dilin tarihsel arka planını metni anlamak için zahak bilmek zorundayız. Kesinlikle. bilmiyorsa anlayamıyoruz. Şimdi böyle. Diğer ki silah paşanın bir buçuk sayı say metni derdinde birine Yüce denemiştir. denilmiştir. Bakıyor arkadaşımız diyor ki, insan değil burada hiçbir şey yok. Niye? Çünkü televizyon arka planlar bilmeyince anlayamaz. Abi görmeyin buçuk saygıya ben 150 sayfa aşağıya yazabilirim, yorum yazabilirim. Çünkü her bir kere'nin tarihsel belirliğini dikkate aldığında bu adamın o kelimelerden kastettiği, rejansız, rastikleri, metni zenginleştirilmesi. Zaten yorum nedir rastiklerinden çok muhtasal, çok özel, çok sıkı yazılan bir metni o tarihsel belirliğini dikkate aldığında çoğaltma iştirilmesi. Ne demek istiyor burada e, yazar? Neyi kastediyor? ne anlatıyor bize, demek ki. Bu açıdan anlamak ve bilmek, e, bil söz konusu olduğuna böyle bir fonksiyon inşa ediliyor diyebiliriz. Konuyu biraz akademik bir şeye konferanstan çıkartmıyor ama bu böyle, yapacak bir şey yok. Bir de kavram fatematiği, yani ya, felsefeyi ben bir meclisli bir şey olarak görmüyorum. Belki Töhan Hoca'nın e, talebesi olmamıza sediğinden çok sıkı, kavramsal bir inşa olarak, Telsevede evet, kavram yaratmak önemli kavram üretmek önemli kavramın ama bu vecize bir, ondan sonra edebi değerde yapmak, felsefe midir, o ciddi ciddi cid düşünmek bir bu taraftan. Çünkü, türlü, yani, güzel bir şey yapıyoruz efendim, diyelim ki Hayda Gül'e zaman yani, ne demek istediğinde hmm. diye düşünüyoruz. insan hakkında her türlü bir uğraş, alfabelerle, ne demekmiş, insan hakkında ne kadar e karmaşık, ne kadar anlamıyor demiş. İşte şey, haydi gelin demiş. Haydi felsefesini küçük bir sana anlamda söylemiyorum, tamam bir filozoftur ama din öyle mistisme mistifikasyonu olatıyor ki, bir sözler dinin taşıdığı anlam biçilmiyor gerçekten. Ne diyor H bu? Ve siz siz yapmaya başlıyoruz, büyük üretimler yapmaya başlıyorsunuz, ne ki biraz felsefe tır, şimdi, felsefenin elde ettiği tanık kaymasıyla alakalı bir düşünüyoruz. Şimdi felsefeliğimizde felsefeliğin biraz sık olduğunu, kemerdendirmenin lazım olduğunu, herhalde yarım saatin hamamlarını düşünüyoruz. Şimdi biz insan olu evlendi. ...sembolizasyonu uğratarak içiyle yaşamaya alışırız. Yani basit bir örnekle bir ev alırsa bu ev, bu konut yuvaya dönüştürmeden yaşanılır bir yer olmaz bizim için. Bir toprak bahçesine geliriz, onu vatala ayın üstümeden, yurt kılmadan bir alım yok bizim için. Yani o anlam yöntemesi yaparız her türlü nesneye ve o nesneyi şimdi bir şekilde yaparız. Mesela bu çok tipik örneği, klasik Türkçe'de... Kainat ve alem arasındaki farktır. Kainat, zaman mekan içerisinde var varmıyor. Ama kainatı aleme dönüşüyoruz. Neyle? İlimdir. Onu kendimize bulutlarız. Malum râle getiririz, bilmenin râle getiririz. Sonra ilim neticesinde o kainat ve aleme dönüşür. Ve biz onun içinde yaşarız. İnsan kainat içinde yaşamaz. Bedeni yaşar. İnsanın kendisi, alem içinde yaşar. Böyle bir ayrım. Bunu her türlü şeyle yaparız. Dolayısıyla bizim... Ee, Tüm insanın tuvaliyetlerimiz, belirli sembolizasyonları içerik. Bunlar klasik şeyle delalet diyoruz. Yani Her şeyi göstergelerine düşünüyoruz. Her şey. Bu Bunun teknik tarafına girmiyoruz. İşte göstergelerden, göstergelerden, göstergelerden, delaletler, dağ ilişkisinden falan. Ee, trafik işaretlerimiz göstergelerden var. Yani günlük hayatta tamamen göstergelerden özlemler Göstergen. Her şeyin tüm iltibarımızı, bildirişimizi, iletişimimizi göstergeler üzerinden kuruyoruz. Göstergeler sözlü olabilir, sözsüz olabilirler. Sözlü sözsüz dışlıktan dışarıdaki sözsüz göstergeler var. Değil mi? Ee, pek çok göstergeleri sözsüz olarak kullanıyoruz. Günlük hayatı organize etmek için. Bir de sözlü göstergelerimiz. Kızdığımız zaman işitilgen alır bunu ses Bu göstergedir Söz ses var. Ondan sonra e, doğa sesleri çıkarılır. Bu gösterge The user wants me birlikte buralardan the provided audio segment into Turkish text. The transcription should be in Turkish. I must follow specific formatting rules: 1. Only output the transcription işi. Şimdi bu da senin öyle şey dediğin de arkadaşlar genellikle şey düşünüyorlar. Bu bu o zaman bu çok keyfi bir şey. Şimdi bu da önemli Bir problem Fransızca çalışmamız ve ne düşünmek lazım? Türkçe. Altıdır, alt ortasında çıkıyor o üst üst yazmaya başlıyorsunuz. Grameri yazarak ki konuşmuyorsunuz. Yapay bir olarak sonra ki dil konuşulur harüseldir, gökten inmiyor, yerden de gitmiyor, tamamen beşeri yağlıysa. Ama bir süre sonra duran yazdığında bir kıvamını kesip geliyorsun. Çok entesane değil mi? Nasıl oluyor da keyfi olan, uzlaşımsal olan bir şeyde minimal asameler var. Fiyat cümlesi şöyle, isim cümlesi böyledir, çekimler şöyledir, bazı istisyaların bütün diller böyle. Öyle bilir. Bakın keyfilikle. Ailesi. Dolayısıyla dilin uzlaşımsal olmasını, dilin keyifli olmasını gerektirir mi? Arkadaşlar. Tarih bunun en güzel örneği, dil bilgisi en güzel örneği değil. Şimdi uzlaşımsal dilde, dil kullanırken dikkat etmemiz gereken bir şey var. Üçe ayırıyoruz biz uzlaşımsaldık. Bir Kullandığımız sözcüklerin, aslında uzlaşımsal şeyden konuşuyorum. Kullandığımız sözcüklerin, lafızların, kelimelerin, kavramların Karşılık geldiği, örtüşlü nesnelerden olmaları olay yapılır. Öyle gibi. Mesela aslan diyoruz, aslan sözcüğü, bası, sesi, nefunu, neyse bir nesneye karşılık geliyor. O nesne, o sözcüğü, onun içeriği falan taşıyor. Böyle aslan dediğinde hepimiz kurulaştığınız için aslanı anlıyoruz. Öyle mi? Ama çok yiğitli arkadaşlar, biz aslan gibi delikanlı dediğimizde dilin bu e, referansı değişiyor. Mecaz dediğimiz bir hadise Yani mecaz caiz kelimesiyle alakalı böyle de kullanılır. Şimdi kullandığımız sözcükler, bir yere bağlayacağım, ben seni bağlayacağım. Kullandığımız sözcükler, nesne ile direkt örtüştüğünde, bir mutabakat, dörtüşler, konusunduruz, hakikat diyoruz. Şimdi hakikat nedir? Uzlaşımsan dinin sözcükleri ile nesne arasında bir mutabakat varsa bu hakikat. Arkadaşlar, ne başkalarım? Bak, meccası şöyle bir şey. Çünkü benimki zamanımın aslan kelimesinden uzlaştırdığı hastalar varmıyor. Bir de daha üst bir seviyede, benzetmelerini kullanamadan aslan kelimesini kiraiye anlamda kullanabilirdim. Aslanım benim Niçin kastettiğim kiraiye değil mi? Şimdi, felsefe işle bizim gelinimizde tam bu hakikaten, uzlaşımsal bilim, nesneleriyle, mutabakatla, Yine bir örtüşü anlamaya ettik. Onun için çok sıkı ve zor bir şey. Digiye, ameliyane tabiri, geyik yapmaya, e, işkemini kürede sallamaya benzemiyor. Çünkü her kullanıldığı sözcüğün karşılık değeri, hani bunu gerçeklik küresinde, sunuk belgesinde, farklı belgesi küresinde gösterirseniz, karnak karnak ama yeni bir matematiksel gerçeklik küresinde tersevi, bir de ontoloji yapıyorsunuz. Bunları çok sıkı belirlemek zorundayız. Sözcüğün karşılık geldiği olguyu, olayı değilse mutabakatla birebir örtüçecek şekilde belirlemen lazım. Onun için dediler, persevi metilakları da ben sana ki çok sıkıcıdır. Çok sıkıcıdır, mantık diliğiyle yapılıyor. Yani siz hangi yani ki İbn-i Sivarov'un, Razı Yolu'nun ya da e, Ali Kuşçu Yolu'nun hangi aklı genelinde İsmail'in, Aşıl-ı Zahir'in fark etmez. Bu bütün kurdaman insanlık tersliğe metinlerinin vurucu ve sıkıcı olması tamamen bununla o kadar daçık, o kadar dikkatler ki kurdandıkları, sözcüklerin karşılık geldikleri olgu olay durumunu sıkı bir şekilde belirlemek zorunda. Bu da işte o metniyi hem okurken, vururmayı hem de alarken uyurmayı gerektiriyor. Ama siz zaten okumaktan itiraz ediyoruz, kaçınıyoruz. Şimdi burada şöyle itiraz yapabilirsiniz. Kuzbaşımsa olan bilim, e, i̇çinde kullandığımız sözcükler nesnelerle böyle bir örtüşmek zorundaysa, bu dili çok kısıtlamıyor mu? Dili kısıtlar mı? Çünkü biz dili kullanırken, e, vecaz kenayesini kullandığımız gibi, dilin zamana göre, resmenliklere göre de anlamı değişir. Şimdi bakın, burada dilin uzlaşımsal olması ile kullanımsal olmasını ilerleyip yaparlar. Ben klasik terimleri söylemiyorum çünkü kafanız karışabilir dilin uzlaşımsal tarafı o gerçeklikle birebir örtüşen taraf, bir de kullanım tarafı var. Nedir bu dilin kullanım tarafı? Konuşurken dilin hayatta buna istivan diyorlar. Zaten dil dediğimiz anisi bu ikisinin toplamı olarak basit olan uzmanın hedorundadır. Bir Birebir gerçeklikle örtüşen dilin tarafıyla dilin günlük dildeki güvenin herkese bir kullanımla birlikte düşüyorlar. Dolayısıyla dil dediğimizde klasik gelenekten kişi şey alacağı derler. Bir, de. bir uzlaşımsa ve eee olduğu o nedenle bir profesyen de tarafıyla değil ki burada felsefe, bilim hep burada yoktur. Bir de bilim günlük hayattaki kullanımından hareketle ortaya çıkar şimdi. Ama bu birinciye bağlıdır. Siz aslan kelimesi ile aslan arasında baştan bir uzlaşımsal eee göndermede bulunmamışsanız, mecazı gelemezsiniz. Kirayesi de yapamazsınız. Değil mi? Kimse anlamaz ki. Dolayısıyla dilin ilk zemini birebir uzlaşıma dayanan dikkat tarzıdır. Sonra diğer taraflarıyla bulabilirsiniz. Dediğim bunun zamanla alakası var, resmenlikle alakası var, e, vücut diliyle alakası var, değil Ortamla, bağlamla alakası var. Çünkü öyle bir kelime uygulaması ki ortam o. Kendinden farklı bir anlam çıkartmanıza <gülüyor> neden olur. Evet, şimdi dikkat ederiz Dikkat bitireceğim çünkü sorular alacağız, değil mi? Dikkat çok işin yokuşa sorduğu bakıyorum. Yani yokuşlar yak tarafı yokuş Ne diyoruz? Kabağın mı? Vapak değil mi? Şimdi Yokuş değil mi? Yani, yokuş aşağı değil Yokuş değil Yokuş değil şey mi? Yani, yokuş değil mi? Yokuş Yokuş Zeka ile aklı farklıdır. Zeka dilini her şeyi kullanır. Hakikat cihetinde kullanır, <gülüyor> mecazında, kinayesinde, cestinde, bilginde, durumuna göre zaman her şey kadar işebilir. Çünkü günlük hayat sizde sürdürmek zorundadır. eğer ben kavramı bana göstereceksin. onun göstergelerini, referanslarını, delaletlerini göstereceksin. İki kavramlar arası ilişkileri nedensel kuracağız. Atlamayacaksın, zıplamayacaksınız. Nasıl? şimdi yurtdışında çalışan bir üniversitede bir Rus arkadaş vardı. Hayatında en zorkunluğu adamdı. Nasıl ihtimalü varsa, Slav eski Sovyetlerle şimdi onlardan daha. Ya konuşamıyorsunuz adamla. Bundan neyi kastı? daha cümle söyledim buna nasıl geçtim. Şimdi bir bakışta seniz donmuyor ama zaten. Çok hızlı gidiyoruz. Yani üzerine etrafında bir filozoflar sistemi düşüncelerle çok hızlı gidiyoruz. Kavramları çok hızlı alıyoruz. Yargıları çok hızlı biliyoruz. Yargılarla ilişkileri çok hızlı kuruyoruz değil mi? Ondan sonra 3 saat konuştuk. Ne dedi diyoruz? Bamba güzel konuştuk. Kafa yerler misin? Benim tahminim ne var? Bu şekilde düşüneceksin. Kavramsal olacak, nedensin olacak? Üçüncüsü bir yöntem olacak, yöntemsin olacak. Düşünce bir yöntem olacak. Niçin klasik geleneğimizde bir müfessir, bir hadisçi, bir teksilci, metin yazmanın usulünü yazıyor, yöntemini yazıyor? Niye böyle yorumladın? ben? Ne ölçtüm ben? Neye dikkat ettim? Yani... Düşünüyoruz. Neye göre düşünüyoruz? Nedir yöntemimiz? İşte felsefeye işte, demiştik, lokaltıyoruz, yöntem üzerine konuşmaya ailemiyordu. Yöntemsel olacak. E bundan bize ne sağlayacak? E, bakın, hepsi burada dümleniyor. Şimdi diyelim, egemen bir düşünce üretelim. Eğer bu acelikleri taşıyorsa, ben onu gözden geçirebilirim. Değil mi? Söküp, ayıştırabilir, tekrar birleştirebilirim. Ondan sonra onu argumentatif istihdad açısından sorun tabi tutabilirim. Ve buna bir konuşma imkanı verir. Buna da eleştiriler olacak. Düşünce eleştirilir. Kavramsal, nedensel, yöntemsel, eleştirer. Şimdi diğer tarihsede mesela fizik kitabı. Fizik kitabı alıyoruz günümüzde. Bakın ismin adı, Estimam Tablisi'nin fizik kitabı okuyoruz. Bu zorlanıyor musunuz? Yok, kavramlar değilim, tanımlıyorlar. Eğer kültürü biliyorsanız, geleneğe biliyorsanız, her şey bir problemi edeceğiz. Heh tarafını, tarihsel biliyorsunuz. Metnisi oturun. Zaten bu türlü çalışamayız. Peki bir aç aşk mektubunu Ayşık'a anlayabilir misin? Duygu yüklü mektu anlayabilir misin? Ayşık'a ne? Kavamsal bir holistik bir şey var. Duygu da holistik bir şey var. Parçalanmaya gelmez. Şimdi, ya da analitik, analitik düşünme. Analitik düşünme bu işte. Parçalarla ayıracaksın düşüncüyü tekrar terkip edeceksin. Tahlil, terkip, tahvil, terkip. Değil mi? Fas, vasf, fas, vasf. Başka bir şey, ayır birleştir. Bunu yapabilmek için düşüncenin özellikleri göstermesi lazım. Bakın iş hakikaten daha, daha zor geliyor. Çözmeye çalışıyor. Artık böyle oluyor. İyiyim çok az. Sivas'ta yol yapacaklarmış. Amerika'da böyle hissediyor. Daha iyi bir şey. Köyler var mı diyoruz mu? Ama örneğin sen nerede buldunuz? başlamış yol nasıl hesaplıyorsunuz eğimleri filan arkadaşlar? Eşek yürütüyoruz, eşek girdiği bir eğimde gidiyor arkadaşlar. Onun için eskiden bizim insan, ne yapacağız onda de aynı şeyi yaparlar çünkü çok dik bir yolda. Eşek nereden bilirsiniz? Oradan giden insan. bir eğimde gidiyor. Mesela bir eşek olamazca ne yapıyorsun? <gülüyor> Şimdi iyi e, çok eee asak kavramımızın yani eşek gibi yürümez bu ama mesela felsefeci böyle bir şey <gülüyor> filozof böyle bir şey. Hani ayan hocam güzel bir şey yaptı. <gülüyor> Büyükdü diyor. Kesinlikle doğru. Bu. Burada ki büyük yalnız şey değil. Sırf anlamında değil. İşte bugünkü bilim adamına yaptığımız nasıl büyücü sisteminde olursa filozof tabii bu Kırmızı tırmanmak zorunda. Onun şu düşünmek zorunda. Onun için, şimdi İslam tarihinde şöyle bak 10 tane kılıkçıdan geçelim. Yani zorlanırsınız. Belki kendi döneminde, o dönemde çok ama zaman geçtikçe azalıyor sayılar bunların tarihte. Yani M.Ö. 10 günde şehit tarihinde, şehit arkadaşlar, günümüze kadar kaç tane büyük tırnakçı düşürürsünüz sayabiliriz? Ya ama herkes düşünüyor. Bahsettiğiniz bu felsefe düşünceli, öyle düşünceli, bu felsefe düşünceli biz, arkadaşlar, gerçekten yaşamamamızı mümkün kuralı anlamını yazmak istiyoruz. Ha bunu ne kadar biz bugün Türkiye'de parçalı bir zihniyetle, parçalanmış bir zihir durumumuz var, ne kadar da bırakıyoruz aynı kuralı ama felsefe dediğiniz anlığınızda sizin gerçekten olgun olayları anlamlandırmamızı değerlendirmenizi sağlayacak mekanizmaları veriyoruz size. Gelişmiş kültürlerin en büyük gücü bu, tanımlama gücü de Birine ne güçü veriyor? Yönlerine ne güçü veriyor? 4 yıl önce iltizan yapıyordu. Amerika'da bir çalıştan yapıldı. Teknoloji öncelikli felsefe mi diye? Çalıştayın sonunda çıkan sonuç felsefe önceliği. Niye? Çünkü teknolojiyi, çürgün önceleri Kullanıyor 100 yıldır ama beceremiyor. Niye felsefeleri yok? Bir bakış açıları yok, bir perspektifleri yok. Olgun olarak içinde karşılayacakları metafizik çanakları, tanrımsal çanakları şamal oluyor felsefe dediğimiz ağabeyse bakın, tekrar edin. Geri Çünkü biz de, ben benim zamanlıyorduk, bilmiyorum şimdi nasıl verdik, 85'te mülakan yani önce doğmuş, başladığında felsefe şöyle anlamıyorduk bizim kuridonlar. Seyfet hocam, biz de bir atla edildi hocam. Şu birkaç ay geçirdik yani. Bir kısır, bir kısım, büyük bir kısım, büyük bir kısım, ulaşma. 60'ı aşma, 50'den şaşma, ilk yamaya mı yedin? Büyük bir kısım böyle, temiz ayrıca. Şey. Geri bir kısmı büyük bir kısmında tersini şöyle yazanlar yıkamam yıkayın yerine kart dedik ya, hiç evet arkadaşlar Türkiye'de kısmı, mesela, arkadaşlar böyle, ne, tutmak değil son derece sabun sıkı Dakik bir iştir. Çok ciddi bir mantık bilgisi gerektirir. Bu sadece klasik, modern adamıyla. Bakın Osmanlı'ya güneviz aralarız. Biz Osmanlı gidip, hem olarak görürüz, Bunlar hava memnusundan çekti. Çünkü bilmediğin şemine mensul olasın mı? Osmanlı'nda bir nefese talebesi, önce üç kimi bilmek zorundadır. Bir, bir dil İran meyemarsı şurada ya fakat idilen bir mezar daşlam, aşırı mantık okumak falan kabayi geliyor, mezar daşlamış oluyor. <gülüyor> tamam, pekâlâ tamam tekrar diye böyle, çıkıp, <gülüyor> Aşırı cümliyet, Arkadaşlar, mantık doğru düşünmeyecek. Peki bunun içinden ne yapacak? Ne yaparsın? O şu matematik, yorulmaz mı? Adam adam gidecek. Sizden kolay bir şey kaldı anlarsan. Kredita düşünce, metinleri aldığınız zaman bugün İngilizce yazılar, öyle de anlatıyor gidiyorsanız. Lanet olsun düşündüğüm daha iyi ya. O kadar, değil mi? Egemen. Yani o kadar adımlar var, yok şunu Bunu, tabii böyle diyorsunuz ama, yurt dışına göre yaptığım üniversitede, oradaki bir hocayla tartışıyoruz. Çok zeki bir şey anlattım geldi. İnanılmaz deha seviyesindeydi hanım. Ama bir şey yazamıyor. Onun onda birini bilen, Oradaki Kanada'da çok iyi metin yazıyor. Şimdi dedi ki, biz dedi çocuklarımız zaten baştan itibaren nasıl yazı yazılır? Dıraht nasıl yazılır işte? Argümantasyon nasıl öğretiyoruz? Bir şema salonunda bir tezgaha var, eksik, yanlış, malumatı bile ona koyduğunda yapışıklı oluyor dedi. Ama bu kız dedi Fatma dedi kız, bu kız can söyler inanılmaz dedi bilgisi var. Yani İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İngilizce zaten değil. dil. çok dil nüfus kabiliyeti çok yüksek anahtı. Şunu yaz diyorsun, başlıyor bir yerden, nereye gittiği belli değil, kavramla nasıl ilişkiyor, uçuşuyor, kompoze ediliyor. Yani düşünme yetisi, formal adamla ilişki işte. Onu çeker her sefer. En ya, bitiriyorum, son cümleği söylüyorum. Basit bir hadise değildir, gevezelik iş edebiyat, edebiyatla tarihler taraf olabilir. Edele bir şey değil ama. Her de güzel şey bir delikliğe güzel çalışıyor. Bakın hafif, bakın hafif yaptığında İltaç da arkadaşlar dedi, Şiiri çok söylüyorum. İlkinlerin Türkiye de vardır. Bazı Akbilen şiiri Ama bu başka bir şey. Tutup ben şiiri felsefe yapamam. Olmuyor yani. bir ara, ha Diyeceksiniz ki, bu sadece felsefe değil. Diyelim ki tarihçiyseniz, tarihi de çok sürekli kavamsal şey Devir, o tür bilim ise yani her bilimin aslında zemini biraz felsefi bir çabayı gerektir. Onun üzerinden sonra sen uzmanca araştırmaları yap. Ama tarih nedir? Tarihin temel nesneleri nelerdir? Tarihsel bilgi nasıl üretilir? Bu konuda bildiği bir çabamız olsa ise tarihle tarihe ilikbatınızda böyle problemler olmaz. Yok ki. Aynı zamanda çok çok harika bir felsefeci. Bu açıdan felsefenin dili böyle bir şey. Nasıl bir şey anlattım? Teşekkür ederim. <gülüyor> bir iki sayfa bir raporunda kapıp başlamıştım. E evet, konu soru sonra. Dur dedim. İlişkileri Şöyle yapalım. Şöyle örnekleyin. siz, siz doktorsunuz. Kaldığında göre göre 50 yıl çalışıyorsunuz, bir deneyim elde ediyorsunuz. Bak burada böyle hastalıklar almıyorsunuz, değil mi? Ben de diyorum genç bir doktorum, laboratuvar ortamında fareye kanser mikroplarımıza ediyorum. Senin 50 yılda öğrendiğin en orada birkaç ay içerisinde e, yapay olarak üreterek, yani doğayı yapay olarak üreterek ediliyor mu? Deneyimsel değil mi? Siz deneyimsel mi? deneyimsel Yani doğayı kendi akışı içerisinde gözlemleyip Orada biletler çıkartmak tecrübe ve bilgi değişimini tecrübe ediyoruz klasik genelde ama yapay olarak bu alandaki bizden olabilir hatırlıyor musun? Bunu klasik dilde itibar kelimesini kullanıyor mesela Beyser başkaları kibre kelimesini kullanıyor aslında kibre de bir tür deneyim ama yani böyle bir tahsiste bulunmuyor aslında. Yıldız aşkın doğası. deneyimcilik biliyoruz, deneyimcilik. Deneyimcilik olmaz mı? Şimdi empirizm ve teolojik bir kahramadır. Esas Çünkü 13. kadar evrenin üst kısmı sabit, değişmez, ilahi bir yapıda kabul edildiği için değil. Hiç evren de intelektüs yani logosu olduğundan O logosun çalışma etkilerini bildiğinizde ki onlar evren Evreni that <laughs> Değişim, hareket varsayılığından dolayı ee, bir tartışma ortaya çıkıyor. Tanrı neydi? İnternetim önce gelir, iradesi önce gelir. Börepleksin ve interdiaların tartışması. Gayet kesinlikle işte başka bir şey. Nüfton, esas meslebi belirleyen Nüfton, Tanrı'da irade önce geldiği için Tanrı evrenin sürekli Tanrı'nın yarattığına konu olması bakımından değiştiğini söylüyorum. Öncesi evrenin sürekli gözlemleyeceğiz. Bu evreniz bir şey. Tanrı'da iradeyi esas alıp evrenin Tanrı'nın iradesine göre sürekli kuvvetli. Evlisi gözlerine Daha sonra açısından o dönem Daha önce de südür denmesi uygun. Sudur. Evet, südür. Tanrı'nın iradesi. Ee, o südür'de iradesi yok. Zoruluk. Tanrı zorunlu olan taşı. Hı? Kemal mümkün Mümkünül vücut. O için bir sinarı yaptı.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 yazılı kültüre bir bu baş şunu söyleyeyim Platon'un Hattı yazınsal var İpekten diyor çok sahih böyle olduğunu. Çalıdığı ucuz malzemeleri olduğu tutulur. Tavla klasmeyden para verirse verir. Klasmeyden para almazsa eee oyun dışına gideriz. Sana kadar var Fabrika bulur. Ve o tercüme ki tamam ne bir kalıt kalıt, değil. Bütün, eğer tav olursa klasik medilleri yani kayıp bir şekilde Akdeniz medeniyetinin kültürün kağıda dair Tek başına bir yer. Hatta Çiğ ile diniyle kitap el kitabı olmayan da ayrı bir medeniyetli kitaplaşımlar kitabı olan kitap bizim medeniyetimizden. Bununla ilgili yabancılar çok güzel çalışıyor Yani bir oturup kullanıp tercüme birkaç tanesi içerisinde kitap kültürü İslam medeniyetinde bunun için dergi çıkartıyorlar. Özür dilerim ben ...memiştik istenmesinden. Biraz e, internetten böyle konuşan çok güzel bakanlar bulursun konuları. Evet, bunu kontrol eden arkadaşımızın sorunu. dilin tamamen tarihsel bir tarafı vardı. tarihsel bir tarafı da var mı? Tarihsel tarafı Şimdi e, Umbardo, Umbardo ekonomik değil, mi? kusursuz bir arayış. Türkiye için bir, mesela Orta Doğu için yani, vast, ah, bir. İstanbul yarısında yapılan bir Yani bilir miyiz? Bas 2 milyon, boyu 2 milyon. Ah, çok uzun karşıma. Kazanıp Arkadaşlar, dedim ki ben kendi yaklaşımı söylüyorum. Herkes kendi zaviyesine bakabilir bu biraz sıfır metafizik aksiyon kabul Benim amacım hadistir. Yani, klasik bir kelam da biliyorsunuz varlığı hikaye ile ise kadim ve hadis Kadim Tanrı'dır, diğerlerden hepsi hadistir. Yani, tamamen koordinatlarıyla, kayıtlıdırlar, mukayetliler o da dil de böyle olur. Ha, dilin zemininde teolojik e, bir yapı var mı? Benim koordinatörlüğü bilgi yok. Bunun görevlerinden var. Bu şekilde yazan insanlar var. E, onu bilmiyor. Ama benim anlayışıma bir tam anlamda böyle hadistir.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 Paynaşların din olması lazım. Yani ben bunu, buna inanabilirim. Ama bu inancı yani, açıklamaya dönüştürmem Yani şöyle arkadaşlar, tarih evreni yarattığı önemlisini kabul edeceksiniz. Bu sizin yahu beklemenizde de anlam ama bu fizik değildir. Bundan bir müzik çıkmaz. Yani dini önermeler bize açık, evlenin açıklama modelleri sunmaktadır. O gibi bir metabizik zemin, anlam zemini oluşturdular. Elbette o açıklamalarımıza anlam verir. Atabilir mi? Bu bir kabul olabilir. Bunlar da bana gazar. Mesela ilk dönem Kenan Hoca büyük oranda, böyle düşünür. Ama ben gazar gibi düşünüyorum ya da gazar gibi düşünüyorum. ve dilde alatin dönüştürücü, hatta yer yer bazı testlere, dil testleri. Peki biz derse de ilgi başlıkları bir <Gülüyor> konuşmada edilmiyor mu? Bunu düşünecek bir tesadüfün bir şekilde insanlar ortaya. E, yani kavramlar kavramlar ilişkileri Kavramlar kavramlar olacak misin? Kavramlar arasındaki ilişkiler nedenlerle olacak Göstereceksin bana gelişimini. Yani bir yerde sen Sonra ben olacak? yeni bir yapacaksın. Bu yöntemlerden Bir de, bir de, de eski açı olacak. Ki kabusal paylaşılabilir olsun. Yani arkadaş basit yani insan 4 üç farklı düzeyde bu uçmak, farklı yani insan yüklerin doğru değil, bunlar ispat teorisini diyoruz. Yani kavramlar aslında ispatın bir mantığı var, bu fiziksel mantığı var, fizikten alması var. Yani insan bu üç farklıda diyebilir misin? Adım yani kavramlar, ilişkileri, o ispatları, izafetleri, connection, relation anlamlı hani bir şey değil. Bunlar kurmak anlamında, oradan da yararlanıyoruz. Her kavramı, diğer kavramla işe satmazsın Mesela, bak örnek vereyim sana güzel evrim teorisine inanıyor musun? Bak bu bir cümle evrim inanç konusunda değil ki, diğer bir teorisine katılıyor musun? Bak her şey değişti işte. Çünkü i̇nanmak bir bilimsel teorilerin hissedilirilemez ki. Ha dediğim gibi tesavühe geniş alnımı kullanabilirsin ama her sene dikkat edeceksin. Kastettiğim bu ya kavramdan arası ...nisbekleri çok dikkatli kurmak zorunluyuz. Bunların ifadelerini, Dramatik Ayrımi diye Şahit Koçabaş'ın bir var. Bunu okuyun lütfen, küçük bir hükümet. Yani hangi birinde nez geografik ifadeler kullanılır? Kimyada, fizikte, tarifte, tarihsel ifadeleri, matematikte, matematiksel ifadeleri, fizikte, fiziksel ifadeleri teolojide kullanılmaz mı? O zaman çorba olur. Peki, beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz.